Kadınların alın ve yanak kıllarını alması günah mıdır demişler. Şu, şurada kıl varsa alabilir. Peki o kaşa Yanakta doğru inerse hocam. Şöyle hocam mesela kaşları inceltmek e, caizmi prensip olarak fıtrata müdahale etmek doğru değildir. Evet. Yani Allah'ın yarattığını beğenmek gibi bir şey olur. Ama diyelim ki bazen böyle kadının kaşı çatık oluyor. Böyle ikisi arası birliği çıkılıyor. Efendim işte tüyler çok uzamış oluyor vesaire onları belli ölçülerde alabilir ama böyle bir kalem gibi yapmak çok hoş bir şey değil.